Yarın. Kırılan Testi ve Hukuk 5. Bölüm Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Gerard Develers Radyoya uyarlayan Sinan Serindere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 Yapılan ilk tahkikatta ünlü yıldızın sinema oyuncusu Ralph Jordan'da yeraltı dünyasının ünlü ismi Jack Moore'la arkadaş olduğu tespit edilir. Malikanenin bahçesinde cinayete kullanıldığı sanılan bir de tabanca bulunur. Tabancanın üzerinde sinema oyuncusunun baş harflerini görünce katilin o olduğuna karar verip evine giderler. Fakat evindeki banyoda boynundan kesilmiş bir halde ölü bulunur ve elinde bir ustura vardır. Cinayet masası dedektifi, sinema oyuncusunun vicdan azabından canına kaydığını düşünmektedir. Ancak komiser aynı fikirde değildir. O, cinayetleri, mafya babası Maurer'ın ünlü yıldızın kendisini sinema oyuncusu Jordan'la aldattığı için öldürdüğüne inanmaktadır. Bu sebeple Morur hakkında geniş bir soruşturma başlatılır. Soruşturma sırasında sinema oyuncusunun intihar etmeyip öldürüldüğü anlaşılır. ...san asansörsüz bir apartmanın dördüncü katından... ...için oturur anlamıyorum. Oh, çık çık bitmiyor. Aa, hayır! Yapma! İmdat! Allah kahretsin! Hayır. Bu Flo'nun sesi! Dikkatle neler oluyor? İnşallah kadının başına bir iş gelmemiştir. Keşke tabancama yanıma alsaydım. Geldim Flo! Ağır ol bakalım Ahbap. Sen de kimsin? Filonun dairesinde ne arıyorsun? Seni ilgilendirmez. Defol yoksa tetiği çekerim. Sahi mi? Al bakalım. Çenem, oh, çenem. Geberteceğim seni. İsabit ettiremedim pis herif. Al bakalım. Oh, oh. Sen görürsün. Bu sefer karavana atmayacağım. Al. Canağımı sıyırdı. İşte şimdi sinirlerimi ayak kaldırdın dostum. Oh. Uç bakalım oh. merdivenlerden aşağı. Oh. Namusu seriyor Neredeyse onu beni. Flo, Flo, iyi misin Flo? Allah kahretsin. Beni vurmak isteyen herif Flo'yu gebertmiş. Kadını öldüreceğini tahmin edemedim. Keşke onu koruma altına alsaydım. Bunun hesabını vereceksin bana. İnşallah merdivenlerden düşen adamın yaşıyordur da onu konuşturuyor. Hey sen, sana sesleniyorum. Adam ölmüş. Orada şahit diye bir şey kalmadı tabii. Paul. ...Neden beni görmek istedin? Komiserim... ...June olayı olayıyla ilgili bazı yeni gelişmeler var. E, bunları paylaşmak istedim sizinle. Ne gelişmesi? O iş bitmedi mi? Cinayeti Jordan işledi. Sonra da vicdan azabına yenilerek intihar etti. Hepsi bu. Sizin savcılık bürosu ne altlar karıştırıyor anlayamadım. Biz cinayet masası olarak... ...dosyayı çoktan kapattık bile. Komiserim, her şey sizin söylediğiniz kadar basit değil. Bizim için bu dosya daha yeni açıldı. Çünkü... Jordan Ayrıca Jordan da intihar etmedi. Öldürüldü. Nasıl olur? Jordan'ın evindeki banyosunda... ...sem ve sem... elindeki suç aletleriyle... ...birlikte bulmadınız mı? Evet. Ama başka şeyler de bulduk. Neymiş onlar? Jordan tıraşını usturayla değil... ...elektrikli tıraş makinesiyle... ...oluyordu. Morale'nin özel şoförü... ...Tony'nin evinde... ...o usturanın beleğlendiği kayışla... ...öldürülen Jordan'ın... ...evinin bir krokisini bulduk. Eee? Ne anlama geliyor bunlar? Bu şu anlama geliyor... Jordan'ı Morrell'in özel şoförü Tony kendi usturası ile öldürdükten sonra Ustra'yı adamın eline tutuşturdu Tony bunu neden yapsın ki? Çünkü öldürülen yedi kişinin katilinin Jordan olduğu sanılsın diye Hı. Hı -hı. Bak sen ne senaryolar yazmışsınız Peki Cunanot ve diğerlerini kim öldürdü? Jack Morrell öldürdü Bu iş için şoförü Tony de ona yardım etti Komiser Paul Jack Morrell'in kim olduğunu biliyorsun herhalde Bilmez olur muyum komiserim? Onu hapse attırmak için geceli gündüzlü çalışıyorum O zaman onun bir avukat ordusu tarafından savunulduğunu da biliyorsun Biliyorum tabi Ortaya çok ciddi bir iddia atıyorsun Yedi kişinin hunharca katledilmesinden Jack Morale'i sorumlu tutuyorsun Ama biliyorsun ki bu yetmez Elinde delil ve şahitli olması gerek Var mı bunlar? O da olacak komiserim Bir şahit vardı ama maalesef bugün öyle üzeri evinde öldürüldü Kimmiş o? Flo adında bir fahişe Jack'in şoförü Tony'nin metresiydi. Cinayet günü Tony'nin kendisini arayarak patronunun kendisine bir iş verdiğini bize söyledi. Sonra da Tony ortadan kaybolmuş. Bugün kadının yazılı ifadesini almak için evine gittim. Ama biri onu bize ifade vermesini engelleyerek öldürdü. Eğer kendimi iyi savunmasaydım katil beni de öldürecekti. Oh, komiser Mike. Paradis Kulübe hoş geldiniz. Buraya eğlenmeye gelmedim Louis. Biliyorum, Bay Morer'le konuşacaktınız. Buyurun, sizi bekliyorum. Patronun nerede? İçeride sizi bekliyor. Telefonda önemli bir iş için geleceğinizi söyleyince... ...bir sürü işini iptal etmek zorunda kaldı. Yalnız mı? Hayır, yanında avukatı da var. Buyurun. İyi akşamlar Bay Morer. İyi akşamlar komiser... Sizi gördüğüme memnun oldum. Uzun zamandır görüşemiyorduk. Hoş geldiniz komiser Makkan. Hoş bulduk avukat bey. Telefonda sesinin heyecanlı çıkıyordu. Anlaşılan tatsız şeyler oldu. Anlatın bakalım neler oldu. Anlatacağım Bay Morer. Üç gün önce Jün ve hizmetkarlarından yedisi katledildi. Jün başı kesildikten sonra karnı deşilmiş bir vaziyette bulduk. Ya, evet öyleymiş. Haberi öğrenince çok üzüldüm. Polis malikanenin bahçesinde, çiçekler arasında, kablasında Ralph Jordan'ın harflerini taşıyan bir tabanca buldu. Diğer taraftan, Jordan'ın evine giden komiser Polly, cinayet masası dedektifi Sam'de, genç adamın boynu kesik cesedini evinin banyosunda buldular. Cun Arnot'u öldüren sustalıysa yatak odasında duruyordu. Bütün bunları bize niçin anlatıyorsunuz komiser? Gazeteleri okuduk. Herhalde bizimle bir alakası <gülüyor> olmasa gerek. Öyle ya. Jordan kadını ve uçaklarını öldürdükten sonra kendisi de intihar etmiş, değil mi? Bundan daha açık bir şey olabilir mi? <gülüyor> evet, başlangıçta her şey açık görünüyordu. Dedektif, sen ve basın mensupları da bunun böyle olduğunu kabul etmişlerdi. Ama bölge savcılığı polislerinden komiser Pol buna itiraz etti. Komiser Pol sersemin düşündüklerinden bizenem. Komiser Pol sersem değildi. ...çok zeki ve işinin evli bir emniyet görevlisidir. Bunu unutmayın sakın. Ayrıca kafasına bir fikri soktuğumu... ...sonunu getirmeden bırakmaz. Size bazı zorluklar çıkartacak Bay Morer. Haberiniz olsun istedim. Ne gibi zorluklar? Komiser Paul'a göre... ...Jordan intihar etmedi. Öldürüldü. Yani anladığıma göre... ...Jordan'ın katili olarak beni suçluyorsunuz. Yahu köpek ezirse... ...kabahati bende bulacaksınız. Bu ne biçim iş böyle anlamadım. Bu defa iş başka Bay Morer'de. Konrat, Junardla sizin aranızın çok iyi olduğunu ve birçok gecenizi birlikte geçirdiğinizi öğrenmiş. Eee, öğrenirse öğrensin ne çıkar bundan? Ben zengin bir adamım. Herkese birlikte olabilirim. Ama bu sizden kuşkulanması için sanırım yeterli bir neden. Heh. Kuşkulanmak ayrı, kuşkuları delil ve şahitlerle ispatlamak ayrı şeylerdir komiser. Geç bunları makken. Komiser Pol benim için ne diyor onu söyle. Pol şöyle düşünüyor. Jordan'la Junard'u seviştiklerini öğrendiniz. Cinayet günü özel şoförünüz ve korumanız Tony'yi hmm. yanınıza alarak malikaneye gitti. Ya sonra? Tony hizmetkarları temizlerken siz de June Arnold'u öldürdünüz. Malika. Sonra? Sonra da şoförünüz Jordan'ın işini gördü ve eline bir ustura tutuşturdu. Yatak odasına da June Arnot'u öldüren kanlı bıçağı bıraktı. Normal durumda olmadığını göstermek amacıyla da arabasını çarptı. Sonuçta Paretti size gelerek raporunu verdi. Ama ileride konuşmasına engel olmak için sizde şoförünüz Tony'yi temizlediniz. <gülüyor> ne diyeceksiniz bunu Avukat Bey? Dahi yine bir buluş değil mi? Peki Komiser Pol'ün bunlar ispat edecek delilleri var mı elinde? Aptal gibi konuşma Golabet. Tabii ki delil olamaz. Komiser Bey Pol'ün elinde ne gibi deliller olduğunu söyler misiniz? Cun Arnold'la Jack Morer'in dost olduklarını gösteren bir fotoğraf var. Fotoğraf hiçbir şey ispatlamaz. Jack Morer bekar bir erkek. Junanot da öyle. Birbirlerinden hoşlanmış olabilirler. Bu bir suç teşkil etmez. Paul bir de şahit bulup ifadesini resmen almış. Kimin ifadesini? Jordan'ın oda bakıcısını. Peki başka ifade veren var mıymış? Var. Kim? Flo. Şu <gülüyor> meşhur fahişe. Bu sabah komiser pole gelerek sizin şoförünüz Tony'nin ortadan kaybolduğunu bildirmiş. Kadının ifadesine göre Tony... ...cinayet akşamı telefon ederek... ...Jack Moral yani sizinle yapılacak bir işi olduğunu söylemiş. Bu yüzden saat 7'de olan randevularını iptal etmiş. Bayan June Arnot'tta da o saatlerde katledildiğine göre... <gülüyor> Geçin bunları komiser. Bir fahişenin verdiği ifade bir avuç tüy kadar hafif gelir jüriye. Tüy ne kadar ağırsa o da o kadar makbul bir ifade olabilir. Başka... Ama Flo bu ifadeyi verdikten iki saat sonra evinde öldürüldü. Ya kim öldürmüş? Ted adında bir serseri. Kimmiş bu adam? Pol bu adamın Jack Morer'in çetesinden biri olduğunu söylüyor. Doğru mu bu Morer? Eskiden benim için bazı işler yapmıştı ama şimdi bizimle çalışmıyor. Ayrıca bir fahişe kendini öldürttü diye niye bu kadar sinirleniyorsunuz anlamıyorum. Bunda benim kabahatim ne? Hey, Tony nerede Bay Morer? Tony mi? Şimdi New York'ta olmadım. Oraya evvelce gün 7 uçağıyla bir kumar alacağımı tahsil etmek üzere göndermiştim. O zaman hemen buraya dönmesi için emir verseniz hiç fena olmayacak. Komiser Pol hemen kendisini görmek istiyor. Dairesinde Jordan'ın oturduğu evin ve odasının planını gösteren bir kağıt bulmuşlar. Dediklerinizin tek sözüne bile inanmıyorum. Bu kağıdı kim bulmuş? Van Rosh. Şahit mi? Ay. Komiser Pol'ün yanında çalışan genç bir polis memuru. Şüphesiz evvelden hazırlanmış bir tuzak bu. Avukatım bu işle ilgilenecektir. Değil mi Golovitz? Evet. Tabii, tabii. Eğer Paretti bugün veya yarın gelir de aksini kanıtlarsa... ...o zaman Komiser Pol'ün iddialarının yarısından fazlası düşmüş olur. Onu mümkün olduğu kadar kısa bir zamanda getirtmekle iyi edersiniz Bay Morer. <Gülüyor> Farz edelim ki para ettiği buraya dönmeyecek... ...ve benim tahsil etmesi için gönderdiğim parayla birlikte ortadan kaybolacak. Bu pek olmayacak bir şey değil. Zira getireceği para bir hayli yükleyeceğim. O zaman ne yapacağız? Böyle bir şey yapmanızı tavsiye etmem <gülüyor> Bay Moran. <gülüyor> Sinirlenmeyin komiser. Tony kaçmış olsa bile komiser pol tarafından toplanılmış olan delillerin... ...mahkeme nazarında bir kıymeti olamaz. Öyle değil mi golovit Tabii ki. Tabii öyle. Bir şey daha var. Neymiş o? Cun Arnaud'un kapıcısında bir kayıt defteri varmış. Malikhaneye ziyarete gelenlerin isimlerini kaydediyormuş. Cinayetin işlendiği gün saat 19'da... ...Franses Coleman adında bir bayan... ...Cun Arnot'u görmeye gelmiş. Pol bu bayanın katili veya katilleri görmüş olabileceğini tahmin ediyor. Şu anda kendisini arıyorlar. Avukatınız bununla da meşgul olacak mı acaba? Avukat bey... Lütfen beni komiserle yalnız bırakır mısın? Evet. Peki bay Moraes. Kırılan Testi ve Okukat Oyunun 5. bölümünü dinlediniz. 6. bölümde buluşmak üzere hoşça kalırız.